Dükkanını kiraya vermiş. Yalnız kiraya verdiği kişiler dükkanda şans oyunu ve benzeri şeyler yapıyorlar. Bu dükkandan gelen parayı almak caiz olur mu? Efendim dinde bir kural var, fıkhda bir kural var. Bir şey haramsa o şeye vasıta olmak da haramdır. O şeye yardımcı olmak da haramdır. Mesela içki içmek haramdır. İçkiyi üretmek de, satmak da, sunmak da haramdır. Bu konuda Ali şerif var. Diyelim ki zina etmek haramdır birine zina etmesine yardımcı olmak. Efendim işte evinde birine zina etmekte e, haramdır. Dolayısıyla e, sizin bir dükkanınız var veya daireniz var, birine kira verdiniz. Orada diyelim ki içki satılacaksa, kumar oynatılacaksa, içki haram olduğu için, kumar haram olduğu için, şans oyunları haram olduğu için, <gülüyor> e, siz bir anlamda e, içki e, satan veya şans oyunu oynatan veya kumar oynatan kişilere binanızı, dairenizi, dükkanınızı vermek suretiyle yardımcı oluyorsunuz. Yüce Allah Maide Suresi'nde وَلَا تَعَوَنُوا ismi vel udvan e, Düşmanlık, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Siz yardımlaşma, yardımlaşmış oluyorsunuz. Onun için bu kardeşimiz e, mümkünse o kiracısını çıkartsın işte dinimi bini İslam'a, şeriata, Allah'ın kitabına, Peygamberin sünnetine uygun iş yapacak birisine kiraya versin.